Bölüm 228. Şevval ayında 6 gün oruç. Hadis 1255. Ebu Eyyub'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan orucunu tutan ve buna Şevval ayında Altı oruç daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Müslim Sıyam 204